Özün özü İbn Arabi Birinci bölüm Allah yolundaki salik'in yedi tavrı Bir arif kendi hakikatini bildiğinde sadece bir inanç biçimine bağlı kalması ve diğer inanç biçimleriyle kayıtlı olmaması söz konusu değildir. Bu sözün anlamı arifi billah olan kişi heyula gibidir demektir. Yani nasıl heyula her sureti kabul ettiği ve bütün suretlere mahal olduğu halde haddi zatında kendisinde bir değişim ve başkalaşım meydana gelmiyorsa ve her ne tür ve suretle karşılaşırsa karşılaşsın yine kendi aslı üzerine baki kalıyorsa arifi billah da her türlü inancı kabul eder ve mecazi inançla kayıtlı olmaz. Hakikat üzere olan inancında yine devam eder ve sabit kalır. Bununla birlikte diğer inançları toplar ve içerir. Bu inançların tamamının aslına vakıf olur. Bu konuda dairesi çok geniş olduğu için maruf, yani hakikat her ne türlü elbise ve surette tecelli ederse etsin, bundan gafil olmaz. Hakikatin tek bir elbisesine kayıtlı kalmaz ve onu her yüzde müşahede eder. İki alemin tamamı Hakkın tecellisi iledir. Hakkın cemaline nazaret. Bir hadiste rivayet edilmiştir ki, cennet ehli cennete girdiklerinde, Hak Teala kemal üzere olan cemalinden yücelik perdesini kaldırarak ve sizin bunca yıldır ah bir görsem diye arzu çektiğiniz, en yüce Rabbiniz benim diyerek göründüğü zaman, cennetlikler hakkın bu tecellisini inkar ederler ve haşa ve kella diyerek, Feryat ve figan ederler. Hak onlara üç kez türlü türlü suretlerde tecellilerle görünür. Onlar da inkar ederler. Sonunda Allah onlara sizin Rabbinizle aranızda bir alamet, bir işaret var mıdır diye sorar. Onlar da evet vardır derler. Bunun üzerine Allah herkese kendi zanlı ve inancına göre tecelli eder ve görünür. Onlar da kabul ederler. Nitekim bir hadiste şöyle denilmektedir. Siz ayın on dördüncü gecesi ayı nasıl görüyorsanız Rabbinizi de öyle aşikar görürsünüz. Ancak arif olanlar o durumda derhal gördüğü gibi kabul eder. Çünkü o bu dünyadayken bütün inançları cem etmiş ve bir inançla mukayyet olmamıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah her kim bu dünyada kör olup, hakkı görüp bilmezse, yarın ahirette de kör olarak haşrolur. Hakkı görmek kendisine nasip olmaz buyurur. Bu durumda Hak Teala'dan dileğimiz şudur ki, kullarını taklitten ve mecazi inançla mukayyet olmaktan saklasın. Eğer Arif'in kendi hakikatini bilmesi ne şekilde elde edilir diye sorulacak olursa, bunun cevabı, kendi hakikatine ermiş arifi billah olan bir zata canı gönülden bağlanmak ve onun ahlakıyla ahlaklanmakla olur şeklindedir. Nitekim Allah Maide Suresi'nin 35. ayetinde mealen "Beni bulmak isterseniz beni bulmuş kullarım vardır. Onların eteğine tutunun. Onlar size vesile olurlar ve bana ulaştırırlar." buyurmuştur. Öyleyse onlara hizmet etmekle kişi Kendini ve nereden gelip nereye gideceğini Ve ne için geldiğini Ve hala ne makamda olduğunu bilir Bu dünyaya gelmekten murat ve kast olunan şey Şu hadisi kusside belirtilen manadır Ben bir gizli hazineydim Diledim ki bilineyim Beni bilsinler diye bu mahlukatı yarattım Lakin ey aşık Kişi kendi nefsini bilene değin hakkı bilmesi mümkün değildir. Her kim nefsini bildiyse Rabbini bildi. Bunun aksi de böyledir ki bu durum ehline malumdur. Bu hadisi şerifte havas ve avam kudretleri yettiğince mana vermişlerdir. O halde havas katında olan bir mana beyan olunsun inşallah. Lakin bu makamda yedi tavır görülmektedir. Birinci tavır. Bir kimsenin kendi cisminde ve cesedinde idare sahibi olan cüz'i ruhunu bilmesidir ki bu ruha nefs-i natıka derler. Ancak vahde tehlikatında nefs, kalp, ruh, akıl ve sır tek şey kabul edilir. Ancak ruhun sıfatı değiştikçe farklı isimler alır. İnsanın nefs-i natıkası cisim ve cismani değildir. Bununla beraber bedenin dahilinde ve haricinde Tedbir ve tasarruf eder Ayrıca nefsin atıka Mekansız ve nişansızdır Yani bu bedende özel bir mahalli yoktur Öyle ki bedende her nereye parmak basarsan Orada tamamen mevcuttur Bu yüzden bölünme ve parçalanma mümkün değildir İnsanın elinden tutan Gözünden bakan Dilinden söyleyen Ayağından yürüyen, kulağından işiten ve bütün organlarında tasarruf eden tamamen O'dur. Bedende her cüzde bizzat ve bütünüyle mevcuttur. Ve bütün bedeni kuşatmış olmakla beraber, bütünüyle ondan münezzehtir. Eğer bir insanın parmağı veya eli veya ayağı kesilse, onda hiçbir eksiklik olmaz. Yine nasılsa o halde var olmaya devam eder. Bütün beden yok olsa bile insan yok olmaz. Bu örneklerin benzeri sayısız ve sınırsız gözlemlerle kişi kendi nefsinin durumunu bilse bu durum ilk tavırdır. Yani kişi bu tavırdan terakki eder, yükselir. İkinci tavır Bu ikinci tavırda kişi afaka yani dış aleme nazar eder. Yani afakta olan külli nefse nazar eder. Külli nefse akıl ve izafi külli ruh derler. Külli nefs aynı zamanda Allah'ın halifesidir. O da cisim ve cismani değildir. Bütün yerler ve göklerin dahilinde ve haricinde bulunmaz. Bununla beraber her şeyi ihata tedbir ve tasarruf eder. Ona göre yücelerin en yücesiyle Aşağıların en aşağısı birdir. O her mertebede bütün zatıyla mevcuttur ve onun bölünmesi ve parçalanması mümkün değildir. Bütün yerler ve gökler helak ve yok olsalar yokluk ona hiçbir şekilde erişmez. Mesela güneşe nispetle dünyada ne kadar ev ve saray yapılırsa yapılsın hepsine ışık ve aydınlık ulaşır. Ne var ki her eve bacasına ve penceresine göre ışık ve aydınlık ulaşır. Ne kadar ev ve saray harap olup yıkılırsa yıkılsın, bu durum güneşe yokluk vermez. Bunun gibi kişi, Hak Teala ne kadar insan ve hayvan yaratırsa yaratsın, ruhun bunların tamamına hayat verdiğini, tedbir ve tasarruf ettiğini ve ne kadar canlı ölürse ölsün ruhu i izafinin, aynen daim ve kaim olduğunu ve merkezinde sabit kaldığını bilirse bu ikinci tavırdır. Üçüncü tavır Üçüncü tavırda kişi bu mertebeden de terakki eder. Yani yükselir. Kendisinin cüz'i ruhunu külli ruhta fani ve mahvolmuş görüp ruhu izafe ile hayat bulur. Yani kendi ruhunun külli ruh ve aklının külli akıl olduğunu Hakkal yakın müşahede eyler ki bu üçüncü tavırdır. Dördüncü tavır Daha sonra kişi üçüncü tavırdan da terakki eder ve kendi ruhunu ruh-i defani fani ve ruh izafiyi ise hakkın zatında mahvolmuş görüp cüzilik ve küllilik mertebelerinden de kurtulur. Ayrıca arifler bütün fiilleri hakkın fiilinde, bütün isim ve sıfatları hakkın isim ve sıfatlarında. Ve bütün zatları yani hakikatleri hakkın zatında fani görürler. Ayrıca mahvettiklerini ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin müşahede ederler. Bu durum ondan başka varlık yoktur. Ve varlık cübbesi içinde Allah'ın dışında kimse yoktur sözlerinin manasını tadarak vakıf olup, haktan gayrı zahirde mevcut olmadığını bilmektir. Mesela yukarıda bastı geçen tavırlardan birinci tavır insanın iç aleminden, ikincisi dış dünyadan ve üçüncüsü ise bunların her ikisinin toplamından oluşur. Bir tavırda bunların Hakk'ın zatında yok olmalarını beyan eder. 5. tavır. Bu makama gelene değin geçilen tavırların tamamını cem edip bunları müşahede etmek 5. tavırdır. Bu makamın sahibine İbnül Vakt, Vaktin oğlu denir. Altıncı tavır Salik altıncı tavırda her şeye aynı olur. Bu makamda Salik kendisinden başka kimseyi göremez ve bütün mevcudat kendisine bağlı görünür. Bu nedenle bedenimin içinde haktan başka kimse yoktur ve iki cihanda benden başka kimse yoktur der. Yani her şey kendisine ayna. Ve kendisi de her şeye aynı olur. Hatta ayna ve aynadan yansıyan suret kendisi olur. Bu tavırdan önce Salik İbnül Vakt makamında bulunuyordu. Ve ondan başka varlık yoktur diyordu. Bu makama ulaşınca benden başka varlık yoktur der. Ayrıca bu makama Ebul Vakt, Vaktin Babası adı verilir. Yedinci tavır bu tavırda salik fenaik külli, bütünüyle fani olma, mahfı mahs ve mahfı sırf mutlak manada varlığın silinme durumu mertebesini ulaşır. Beka, ender bekayı elde eder. Bu mertebede salik hiçbir halle ve makamla vasıflanmaz. Hem müşahade hem de marifet tamamen fani olur ki anlatılması ve yazılması mümkün değildir. Çünkü bu makam Tamamen zatta yok olma makamıdır. Buraya makam dediğimiz zaman bu makam ifade edilebilir demek olur. Halbuki bu mertebenin sahibi olan kimse makamsız ve nişansızdır. Bunu ancak zevkehli olanlar zevk ederek bilirler. Bu durumun anlamı şudur. Arif, cem makamı olan bu makama ulaştığı vakit fark makamına döndüğünde kendisine hakkani varlık elbisesi giydirilir. Kendisinin hakikatini bilmekle, hakkı bilir ve mecazi bir inançla kendisini sınırlı kılmaz. O halde iç alemde ve dış dünyada tecelli edenin bir zat ve hakikat olduğu ve başka bir şeyin var olmadığı Arif'in malumu olur. Bütün varlık bir varlıktır ve bir can ve bir tendir. Bu bahsi geçen tek hakikat mütecezzi yani parçalara ve cüzler ayrılmış ve taksim edilmiş, kısımlara ayrılmış değildir. Yani bölünmez ve parçalanmaz. Bütün masarlar onun tecelligahı ve aletidir. İsterse zerre kadar olsun her masarda bütün isim ve sıfatlarıyla külliyen zahir olur. Bununla birlikte bu tek olan hakikat, herkese inancı ve zannına göre, ister zahir olsun, ister batın olsun, her mertebe, her mahal ve her makamda ayrı bir yüz gösterir. Yani her surette suretlenen, her akılda akledilen, her gönülde mana olan, her kulakta işitilen, her gözde görülen O'dur. Bir yüzden tecelli edip, bir diğer yüzden o tecelliye bakar. Bunun anlamı şudur. Arif, aşık ve maşuk, talif ve matlup, itikad eden ve itikad olunan ve itikadın bir olduğunu bilince kendisine özel bir inanç biçimiyle sınırlandırmaz. Birkaç kör, acaba biz de fili görebilir miyiz diye bir yere toplanırlar. Filin sahibi bu körleri filin yanına götürdüğünde bu körlerden kimisi filin kulağına, kimi ayağına, kimi karnına, kimi hortumuna tutunur. Akabinde başlarlar birbirleriyle kavga etmeye. Filin ayağına tutunan fil direk gibidir der. Kulağını tutan fil sofra gibidir der. Karnını tutan küp gibidir der. Velhasıl körler filin hangi organına yapıştıysa o şekilde fil konusunda inanç sahibi oldular. İşte taklit ehlinin durumu bu şekildedir ve onlar kendilerini bir inanca tahsis etmişler ve bir inançla sınırlandırmışlardır. Ancak kendi hakikatini tanıyan arifi Billah kendisini bir inanç biçimiyle sınırlandırmaz ki bahsi geçti. Ayrıca Arif'in kendi hakikatini bilmesi ve tanıması ilahi zatın zuhur ettiği beş külli mertebeyi bilmek ve tanımaya bağlı olduğu için bu beş ilahi mertebeyi açıklama zamanı geldi. İkinci Bölüm Beş ilahi Mertebe Sana malum olsun ki Allah Teala'nın zatının ve sıfatlarının sonu olmadığı gibi hakikatte alemlerin de sonu yoktur. Çünkü alemler ilahi isimlerin ve sıfatların masarıdır. Zahirin sonsuzluğu batının sonsuz olmasını gerektirir. Bundan dolayı o her an yeni bir iş ve oluştadır ayeti gereği ilahi iş ve oluşların sonu yoktur. Öyle ki kudretinin kemalinden dolayı iki kuluna bir suretle tecelli etmez. Aksine yeni yeni suretler ve elbiseler içinde tecelli eder. Hiçbir zaman iki kula böyle bir tek suret içinde tecelli etmemiştir. Etmeyecektir de. Kudreti yüce, şanı azimdir. Ve kendisinden gayrı ilah yoktur. Öyleyse diyebiliriz ki ne hakkın sonu vardır ne de onun isim ve sıfatlarının mazarı olan alemin sonu vardır. Ancak aleme külliyat nedeniyle 18 alem, cüziyat nedeniyle 18 bin alem denilmiştir. Nitekim İbni Abbas Hazretleri Hazreti Peygamberden rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hak Teala'nın on sekiz bin alemi vardır Ve görünen şu dünyada o alemlerden biridir Lakin bu alemin tamamı da hazarat Hamse tarafından cem edilmiştir Birinci mertebe Mutlak gayb Bu mertebe varlığın ilk mertebesidir Ayrıca bu mertebe mutlak gayb Alemi lahut, Alemi lataayün Alemi ıtlak amayı mutlak, vücudu mahs, vücudu mutlak, zatı sırf, ummul kitap, beyanı mutlak, noktayı basita, gaybul guyub diye de isimlendirilir. Nitekim Kur'an'da Allah, gaybın anahtarları O'nun katındadır. Onları ancak O bilir buyurmaktadır. Yukarıda zikredilen isimlerin tamamı tek mertebenin ismidir. Bu itibarla bu makamda Hak Teala, İzzet ve istihna halinin kemaliyle vasıflanmıştır Hakikatte bu makamda ne makam, ne mertebe, ne isim, ne tavsif ve ne de vasıflanan vardır Ancak bu mertebeyi anlatmak için terim kullanmak gerekmektedir Hakkın zatı bu mertebede saflığın en mükemmel halindedir Ve hak bu mertebede isim ve sıfatlar mertebesine inmemiştir bu mertebe bütün tasvir edici isimlerin zatı Hak'ta silinip yok oldukları makamdır. Şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç olmaktan uzaktır. İnsanın üzerinden kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir müddet geçmedi mi? Rabbul İzzet olan Rabbin onların vasfettiklerinden münezzehtir ayetleriyle ''Ben gizli bir hazineydim ve Allah vardı.'' ve kendisiyle birlikte başka bir şey yoktu hadisleri bu makamı anlatırlar ve açıklarlar. Arif-i billah olan kimseler katında hak şu anda da Allah vardı ve kendisiyle birlikte başka bir şey yoktu sözünde işaret edildiği gibidir. Nitekim Hazreti Ali Allah vardı ve kendisiyle birlikte başka bir şey yoktu hadisini duyduğunda bu sözü tamamlayıcı mahiyette şimdi de öyledir demiştir. Onun bu sözü sanki hadisi şerifin sonu ve neticesi gibi olmuştur. İkinci mertebe Alem-i Ceberut İkinci mertebe, muhakkiklerin alemi i Ceberut, evvel, tecelli evvel, akli evvel, cevheri evvel, hakikati Muhammediye, ruhu izafi, ruhi külli, gayb-ı muzaf, kitab mübin dedikleri mertebedir. Bu mertebeye apaçık kitap denmesinin nedeni ummul kitapta mücmel, toplu ve özet biçimde olanın bu mertebede birbirinden ayrılmış ve tafsilatlı bir biçimde olmasıdır. Ummul kitap ise hakkın zatıdır. Yine muhakkikler bu mertebeye alemi esma, ayağını sabite, alemi mücerredat, alemi mahiyyat ve berzah-ı kübra derler. Bu adların hepsi bir bakımdan bu tek mertebenin ismi olur. Bu durum gizli bir durum değildir. Üçüncü mertebe. Alemi melekut. Varlık mertebelerinin üçüncüsü alemi melekuttur. Muhakkikler bu mertebeye alemi misal, alemi hayal, tayyün ı sani, vahidiyet, tecelli-i sani, Sidretül Muntaha, alemi emr Berzah-ı ve alemi tafsil ederler. De Dördüncü mertebe. Mutlak şehadet alemi. Varlık mertebelerinin dördüncüsü alemi şehadettir. Muhakkikler bu mertebeye alemi mülk, alemi nasut, alemi halk, alemi his, alemi anasır, alemi eflak u encüm ve alemi mevalit de derler. Alemi mevalit ile maden, bitki ve hayvan kastedilir. Yüce arş da şehadet alemindedir ve cisimler aleminin tamamını kuşatır. Alemi şehadetin dışındaki alemlerin tamamına alemi gayb denir. Gayb alemine alemi emr ederler. derler. Bu bakımdan alem iki kısım olur. Gayb alemi ve şehadet alemi. Emri dünya ve emri ahiret. Zikredilen dört alem dört deniz mesabesindedir. Bu dört deniz ezeli ve ebedidir. Bunların öncesi ve başlangıcı, sonrası ve sonu yoktur. Bu denizlerin ilki zat denizidir. Bu denize lahut adı da verilir. Bu deniz ben gizli bir hazineydim hadisinin de işaret ettiği şekilde dalgalandığında alemi Ceberut zuhura gelmiştir. Âlem-i ceberuta ruh-i izafid ederler. Âlem-i ceborut dalgalandığında Melekut denizi, Melekut denizi dalgalanınca da Mülk denizi zuhur etmiştir. Burada bahsi geçen dalgalanmadan kasıt Hakk'ın zatının meyl etmesi ve bu meylin gerektirmesidir. Bunların hepsi bir göz kırpma süresi, hatta daha kısa bir müddet içinde zuhur etmiş ve Hakk'ın zatından var olmuştur. Nitekim bu hususta Kur'an'da bizim emrimiz ancak birdir ve göz kırpması gibidir buyurulmaktadır. Emir sözüyle kastedilen kün, ol emridir. Hak bir kere ol dedi göz açıncaya kadar, hatta daha kısa bir sürede dört alem zuhura geldi. Bununla birlikte alem yoktan zuhura gelmiş değildir. Bilakis alem hakkın zatının bir durumdan, başka bir duruma geçmesinden zuhur etmiştir. Alimlerin alem yoktan var oldu demeleri Hakk'ın zat zatında gizliyken kendi iradesiyle birlikte görünür hale geldi demesinden ibarettir. Çünkü ne yok var olur ne de var yok olur. Zat denizinin halden hale geçmesinden alemler zuhur etti. Mesela ilk deniz ikinciye, ikinci üçüncüye Üçüncü de dördüncüye dönüştü. Böylece dört denizi zühur etti. Söz gelimi hava suya ve suda soğukluk tabiatına dönüşür. Bunların hepsi bir nurdur. Ancak dönüşümle farklı farklı görünür. Arifler nezdinde ise zat, şimdi de evvelce olduğu gibidir. Hepsi bir nur denizidir. Ve daima dalgalanmakta ve tecelli etmektedir. O, her an yeni bir iş ve oluştadır ayetinin, muptezasınca dalga zattan gelir, yine zata gider. Hak'tan zuhur etmiştir ve yine hakka döner. Ve emrin tamamı ona döner. Allah göklerin ve yerin nurudur. Evvel ve ahir varlık haktır. Hakkın dışında var olanlar ise mutlak varlıkta var olurlar. Bütün mevcutlar mutlak zattan zuhura gelir. Eğer mutlak zattan kaynaklanan varlık tecellisi bir an kesilse, o anda bütün mevcutlar mahvolurdu. 5. Mertebe İnsanı Kamil İnsanı Kamil bu bahsi geçen mertebeler ve alemlerin hepsini içerir ve kapsar. Bu nedenle insanı Kamil mertebesi, varlık mertebelerini cem eden mertebedir ve ismi azam makamıdır. İsmi azam bütün ilahi isimleri topladığı gibi insanı kamil de mülk, melekut, ceberut ve lehut alemlerinin hepsini muhteva eder. İnsanı kamilin kuşatmadığı ve zat-ı sirayet ile kendisine sirayet etmedi, zahiri ve batini hiçbir varlık mertebesi yoktur. Hatta insanı kamil o varlık mertebesinin aynıdır. Nitekim Hazreti Ali bu hususta şöyle demiştir. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki alemi ekber sensin ve o sende gizlidir. Eğer kamil bir mürşide erişip nefsini tanırsan her şeyin sende olduğunu ve senin de her şeyde olduğunu hatta belki her şeyin sen olduğunu yakinen bilirsin. Mesela 18 bin alemin bir havan içinde dövüldü, macun yapıldı ve bu macundan bir şey oluşturulduğu farz edilse bu oluşturulan şey insanı kamil olurdu. İnsanı kamil 18 bin alemi 18 bin gözle seyreder. Her bir aleme girer ve girdiği alemi o aleme uygun bir gözle seyreder. Hissedilirler alemini duyu gözüyle, akledilirler alemini akıl gözüyle, manaları yani ruhlar alemini kalp gözüyle seyreder. Sen artık geri kalan alemleri buna kıyas et Bununla birlikte bu duyu gözüyle manaya müyesser olacağını zannedenlerin şüpheye düştükleri de ehline malumdur. Gayb alemini seyretmek için hakkani bir göz gerekir. Alemlerin sayısı 18 bindir diyenler şu bakımdan böyle söylerler. 1. Aklı külli ki buna kalem de denir. 2. Nefsi külli ki buna lehf de denir. 3. Arş Dört kürsi, beş yedi gök, satürn, jüpiter, mars, güneş, venüs, merkür ve ay. Altı, dört unsur, ateş, hava, su, toprak. Yedi, mevali de selase, maden, bitki ve hayvan. Bunların toplamı on sekiz olur. Bunlar külli alemlerdir. Eski hakimler bunların cüzi olanlarını da dikkate alarak her birini bin alem olarak saymışlardır. Bu nedenle aleme 18 bin demişlerdir. Gerçekte ise alemler hat ve hasra gelmez ki bunu daha önce de belirtmiştik. Şimdi bu yeryüzünde olan mahlukat denizde olanın onda biridir. Karada ve denizde olanların hepsi hesap edilse havada olanların onda biri eder. Yerde denizde ve havada olanların hepsi toplansa Allah'ın birinci kat gökte bulunan meleklerinin onda biri eder. Yerde, havada, denizde ve birinci kat gökte bulunanlar, toplansalar, ikinci katta olanın onda biri ederler. Geri kalanını buna kıyas et. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci göğe varıncaya kadar bu kıyas üzeredir. Yedi kat gökte olan mahlukat ve melekler, kürsüde olan meleklerin onda biridir. Nitekim kürsü hakkında, onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır buyrulmuştur. Kürsüde yedi kat göklerde, yedi kat yerlerde ve denizde olanlar arşın bir köşesinde olan meleklerin onda biridir. Bunların tamamı da arşın üstünde bulunan muhayyemun meleklerin onda biri eder. Muhayyemun adı verilen melekler Hak Teala kendilerini yarattığından beri Hakk'ın cemalinden bir zerre gözlerini ayırmadan, ve Allah'ın cemalinin güzelliğine hayran olan meleklerdir. Bu melekler ne kendilerinden ne de başkalarından haberdardır. Henüz alemin, Ademin ve iblisin yaratıldığından haberdar değillerdir. Yine Hak Teala'nın ruh adı verilen yüce bir meleği vardır. Bu meleğin başında sayısız saçlar vardır. Bütün bu zikrolunan melekler arş ve ferş. Ruh isimli bu meleğe nispet olunsaydı, bu durum tıpkı bir insanın elindeki inci tanesi veya insanın saçına birinci tanesi asması gibi olurdu. Eğer Hak Teala, ruha bu varlığı yemesini emretseydi o, bütün bu varlığı bir lokma ederdi de, yine de boğazından bir şeyin geçtiğini hissetmezdi. İster melek, isterse felek olsun, zikrolunan bütün bu şeyler... Eğer insanı Kamil'in kalbine konulsaydı o, bunlar kalbinde var mı yok mu hissetmezdi. Nitekim beyazıdı ı Bestemi bu makama ulaştığında, taliplerin bu yola rabbetlerini artırmak için, eğer arş ve içindekilerin bir milyon katarifin kalbindeki köşelerden bir köşeye konulsaydı, Arif bunu hissetmezdi demiştir. Zira o gönül yerlere, göklere, arşa, Kürsüye sığmayan Allahı Teala'yı kendisine sığdırmıştır O bu kadar geniş olsa buna şaşılır mı? Nitekim bir hadisi de rivayet edildiğine göre Allah göğüm ve yerim beni kuşatamadı Ancak mümin kulumun kalbi beni kuşattı buyurur Hadiste geçen mümin sözüyle kastedilen edilen insan kamildir Kalbe sığmak ise hakkın cemaline o gönlün aynı olması demektir Nitekim bir hadiste mümin, müminin aynasıdır buyurulur. Burada geçen ilk mümin sözüyle kastedilen insan-ı kamildir. İkinci mümin ise Allah'tır. Şu halde bu sözün anlamı insan-ı kamilin gönlü Allah'ın aynasıdır demek olur. Beyazıt'ın bahsettiği durum Arif'in cisimlere nispetle olan büyüklüğünü anlatır. Ben ise derim ki bu sonsuz varlık ki. Bu sonsuz varlığı yaratan hakikate nispetle kendisine bir sınır belirlenir. Bu kendisine hat ve nihayet olmayan varlığı yaratan hakikat Arif'in kalbinde olsaydı Arif o hakikati de hissetmezdi. Arif'in kalbi azameti hat ve kuşatılmaya ve vehim ve kıyasa sığabilecek bir azamet değildir. Bu durum ancak zevk yoluyla anlaşılır. Beyazıt-ı Besleme Hazretleri bu makamda şöyle buyurmuştur. İlahi aşkı kadeh kadeh içtim. Ne şarap tükendi ne de ben kandım. Bu makamda sevgi mahbubun aynıdır. Beyazıt bu sözüyle kalp mertebesinden ve kalbin genişliğinden bahsetmiştir ki bu bilgi ehlinin malumudur. Yani Beyazıt kalbimin aynası. Ezeli ve ebedi sevgilinin tecelli ve feyizlerine masar oldu. İlahi feyizler sürekli bir şekilde inmekte ve kalbim de bunları kabul etmektedir. Ne muhabbet son buldu, ne kalbimin kabulü tükendi ve ne de tükenecektir demek istemektedir. Bunları zikretmekle kastedilen şey, insanı kamilin azametini ve mertebesini bildirmektir. Eğer ağaçlar ve bitkiler kalem, bütün denizler mürekkep ve insanlar cinler ve melekler de katip olsalar, bu alem yaratıldığından mahşere dek insanı kamilin hallerini ve azametini şer ve beyan etselerdi, bu konu açıklanmış olmazdı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. De ki, eğer benim Rabbimin kelimelerimi yazmada bütün denizler mürekkep olsaydı, denizler tükenirdi de, Rabbimin kelimeleri de tükenmensi buyurmaktadır. İnsanı Kamil'in bir adı da alemdir. Nitekim Allah Kur'an'ın başında Elif Lamim, işte bu kitap ki kendisinde şüphe yoktur buyurması bu anlama gelir. Zira bir hadisi şerifte insanı Kamil ile Kur'an Tevem ikizdir buyurmaktadır. Tevem bir batında doğan iki kardeşe denir. Yukarıdan beri zikri geçen mertebeler ve alemler birbirinin aynısıdır. Lahut'un aynası Ceberut, Ceberut'un aynası Melekut, Melekut'un aynası Müyüktür. Bütün bu alemlerin aynası ise insanı Kamil'dir. Çünkü insanı Kamil Allah'ın halifesidir ve Allah'ı gösteren aynadır. İnsanı Kamil hem ilahi ve hem de Kevni yani aleme ait bir aynadır. Bu nedenle insanı Kamil'in kapsamadığı hiçbir mertebe yoktur. Söz gayri ihtiyarı uzadı. Biz tekrar sadede gelelim. Eğer Arif kendi hakikatini tanısaydı, kendisini bir tek itikalde kayıtlandırmaz ve kendisini bir itikade tahsis etmezdi demişti. Arif'in kendi hakikatini tanıması demek, insanı Kamil olması demektir. Bu beyan edilen vasıflarla insanı Kamil mertebesinin ancak binde bir anlatıldı. Salik, insanı kamil mertebesine ulaşınca mutlak olan Hakk'a ayna olur. Kendisine ne yönden tecelli gelirse o tecelliyi tahsis etmeksizin ve kayıtsız yani gelen tecelliyi hiçbir şeyle sınırlanmamış bir biçimde kabul eder. O halde Allah katında insanı kamil böyle bir mertebeye sahip olan kimsedir. Ey kardeş... Bu istidadı zayi ve telef etmemiz ve kendimizi onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da şaşkındırlar mertebesine düşürmemiz layık mıdır? Bu konuda insaf et ve bunu tefekkür et. Çok yazıktır. İnsanı kamil olmayı istemekle insanı kamil olunmaz. Ancak bir insanı kamile hizmet edip onun eteğini tutmakla insanı kamil olunur. Hak Teala herkese bu kabiliyeti vermiştir. Ancak kusur kişinin kendindedir ki istidadını ziyan eder. Kendini bir Kamil mürşide teslim edip ve onun ahlakıyla ahlaklanıp sen de bir insan ol. Yine Arif'in kendi hakikatini tanımasının anlamı Arif'in insaniyetin kemaline özel bir inanç biçimiyle kendisini kayıtlı kılmamasıdır. Bu sözden insanı Kamil'in mezhepsiz ve inançsız olduğu vehmedilmesin. Bilakis... İnsanı Kamil'in mezhebi ve itikadı Allah'ın dileğidir ve hakikattedir. Onun mezhebi ve itikadı mecaze değildir. Allah herlerinden birine hangi mezheptensin diye sorulduğunda Allah'ın mezhebindeyim cevabını vermiştir. Şeyhlerden birine gerçi Arif kendisine özel bir itikatla kayıtlı kılmaz. Ancak halkla olan ilişkisinde onların akıllarının erdiği mezhep ve inançta kendisini gösterir. Nitekim Hazreti Peygamber de insanlarla akıllarının ereceği kadar konuşun buyurmuştur. Eğer Arif kalbinde olanı halka isar etseydi, halk onu derhal öldürürdü. Bu durumda Arif münafık olmaz mı diye sordular. O da olmaz çünkü münafık gizli bir inançla kayıtlı olup kendi inancına göre ameller isar eder. Halbuki kendisi tarafından Desinler diye yapılan ve kendisinden görünen amelleri kendisi inkar etmektedir. Çünkü münafık bunların batıl olduklarını düşünmektedir. Arif ise israr ettiği inanca da gerçektir der. Bununla beraber batında olan hale zahiri, zıt görünür. Gerçekte ise zıt değildir. Arif'in dairesi geniştir. Bu yüzden birbirine zıt olan iki şeyi bile kapsar. Çünkü bu durum ona nispetle zıt değildir. Üçüncü bölüm Arif'in üç seferi Bilinmelidir ki Arif'in kendi başlangıcı ve sonunu bilip nefsini ve Rabbini tanıması, kendisinin nereden geldiği, nereye gideceğini bilmesi üç türlü sefere bağlıdır. Bu nedenle mümkün mertebe bu yolculukların açıklaması yapılacaktır. Malum olsun ki İşin hakikatine bakılacak olursa insanın seferlerine hat ve nihayet yoktur. Ancak bu açıklanacak olan üç sefer bu seferlerin hepsini kapsar ve kişi bu üç seferi tamamlamadıkça nefsini ve mertebesini bilmez. Kamil ve Kemal'e erdirici yani mürşit olamaz. 1. Sefer Malum olsun ki herkesin Allah'ın zatında bir hakikati vardır. Allah o hakikatin his ve şehadet alemine gelip zühur etmesini istediğinde o hakikati aklı külde surete büründürür. Aklı kül Allah'ın aynası ve ilmidir. O hakikat Allah'ın dilediği müddet aklı külde kalır ve orada terbiye olur. Daha sonra nefsi küle gelir. Ardından arş ve kürsüye geçer. Gökleri kat kat geçip ay feleğine gelir. Ondan sonra ateş küre, hava küre, su küre ve toprak küreye ulaşır. Akabinde maden, bitki, hayvan, melek, cin ve insana gelir. İnsan mertebesine gelene kadar geçilen mertebelerin her birinde pek çok tehlike vardır. Hakkın zatından gelen o hakikat bu mertebelerin her birinde bir müddet kalıp nice tehlikeler atlatır. Bazen yükseklere uçup, bazen alçaklara düşüp, İnsan mertebesine ulaştığında varlık mertebelerinin yarım dairesini tamamlamış olur. İnsan mertebesi en aşağı varlık mertebesidir. Aklı kül ise en yüksek varlık mertebesidir. Ve varlık mertebelerinin ilkidir ki daha önce bahsi geçti. Biz insanı en güzel bir surette yarattık ve sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Zattan gelen hakikatin zikrolunan mertebelerden geçerek insan mertebesine gelene değin geçirdiği sefer ilk seferdir. Eğer kişi bu insanlık mertebesinde kalır da kendisinin başlangıcını ve sonunu bilmez, seyri suluk ederek sefer yapıp kaynağına erişip cem olmazsa fark cem mertebesinden önceki fark durumu mertebesinde kalır. Cem mertebesi olmaksızın fark mertebesi denilen mertebe de bu mertebedir. Kişi böyle olursa onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da şaşkındırlar mertebesinde kalıp o mertebede haşrolunur. İkinci sefer Bu ikinci sefere özel sefer, mücahede seferi ve mürebbi sefer derler. Bu ikinci seferde Kamil mürşidin eteğine yapışıp tekrar aklı küle uçmak ve manevi sefer ile sefer etmek gerekir. Aklı küle, hakikati Muhammediye de derler. İşte bu mertebe gayret ederek ve pirlerin himmetiyle vasıl olmak gerekir. Buraya ulaşmaya vuslat-ı has, özel kavuşma denir. İnsan varlık mertebelerinden geçerek, insan mertebesine gelene kadar geçtiği her bir mertebeden birer renk, birer ahlak ve birer düşük sıfat almış ve kazanmış ve böylece hayvanlar gibi hatta daha da şaşkın olma mertebesine ulaşmıştı. Şimdi o aşağılık sıfatlar ve beğenilmeyen huylar, kamil mürşide tabi olmak ve emrine itaat etmekle düzelmedikçe ve kötü huyların tamamı terk edilip evvelce olduğu gibi soyut ve renksiz olmadıkça aklı külle ulaşmak ve dönmek müesser olmaz. Eğer salik, aklı külle dönerek, aklı kül olmazsa, Allah herleri nezdinde henüz buluğa ermemiştir. Kişinin sülük ederkenki buluğ çağı aklı küle ulaşmakla olur. Bu mertebe ise velayet mertebesidir. Salik aklı küle erince meblayı ricale yani Allah herlerinin ulaştığı yere ulaşır. Salik bu makamlarda renksiz olur ve vahdede erer. Bu makamda Salik'in aklı, aklı kül, nefsi nefsi kül ve ruhu ise ruhul mukaddes olur. Bu makama fark halinden sonra gelen cem makamı da denilir. Yine bu makam meczubi hak makamıdır. Bu makamda Salik, hayret, şaşkınlık ve akıl karışıklığına düşer. Pek çok kişi bu makamda ilhada yani dinsizliğe meyleder. Bundan dolayı fark hali olmaksızın cem olma hali zındıklıktır denilmiştir salik bu makamda kalıp da bu makamı geçmeye çalışmazsa kemale erdirmeye ve irşada uygun biçimde nail olamaz haddi zatında bu makam çok zevkli bir makamdır Allah'la olmaklık ve Allah'ta seyir mertebesidir salik bu mertebe erdiğinde varlığının damlasını denize bırakır Aşsız ve ayaksız bir halde bulunur. Ne kendisinden ne de alemden haberi olur. Hiçbir şeyden sakınmaz. Şeriatın emirleriyle bile bağlanmaz. Bu yüzden bu makamdan da geçmek gerekir. Allah'ın fazlı ve inayetiyle hem bu makamda fenafillah mertebesini cem edip hem de buradan yükselip bekâ billah mertebesine ulaşmak lazımdır. Üçüncü sefer. Bu üçüncü sefer seyre anillah ve bekabillah'tır. Yani tekrar haktan halka seyir ve sefer edip cem mertebesinden sonra yine fark mertebesine dönmektir. Salik, diğer insanları irşad etmek üzere bu mertebeden manevi inişle tenezzül edip kendisini beşer elbisesi içerisinde gösterir. Salik bu makamda yine yemek, içmek, uyumak ve nikah etmekle meşgul olur. Ne ifrat, ne de tefrit üzeredir. Sadece itidal ve istikamet üzere devam eder. Arif, adalet, iffet ve istikamet üzeredir. Şerri emirlere kemal mertebe riayet eder. Ancak farzlardan başka çeşitli oruç ve namazlarla mukayyet olmaz. Kesrette ve vahdette daimi salat içinde olup, dışı halkla, içi hakla birliktedir. Halkın onu anlaması oldukça zordur. Zira bu halk zahirde ne kadar çok zühd ve ibadet görürse ona bakar ve böyle olan kimseyi de kamil sanır. Halbuki kamilin kemali bu his gözüyle görünmez. Onu görmek için hakkani göz lazımdır. Kamil olanı yine kamil görür ve bilir. Bu makam fark cemalinden sonraki fark dairesidir. Hazreti Ali cemhali olmaksızın fark şirktir. Fark hali olmaksızın Cem sındıklıktır. Cem ve fark birlikte olursa bu tevhiddir demiştir. Yukarıda bahsi geçen üç makam bu cümlenin manasıdır. Bundan dolayı tafsilat vermeye gerek yoktur. Kamil'in bu makamı inişi aslında yükseliştir. Kamil bu makama gelince nefsini ve mertebesini bilir. Kendisini bir özel inanç biçimiyle sınırlandırmaz. Kamil bütün inançları cem eden hakikatin bilgisine vakıf olduğu için hiç kimsenin Rabbi hakkındaki olan inancını red ve inkar etmez. Yani Arif öyle bir cem edici hakikati bilmiştir ki her inanış biçiminde o cem edici hakikatin bir yüzü vardır. Çünkü o mutlak hakikat denilen şeydir. Kayıtlı ve sınırlı olan bir yüzü olmayan hiçbir mutlak yoktur. İbadet eden kimse bilsin veya bilmesin, her neye ibadet edilirse edilsin, gerçekte o mutlak varlığa ibadet edilmektedir. Nitekim Şeyh Fahrettin Iraki Hazretleri, Hak Teala kendinden başkasına ibadet ve muhabbet edilmemesi için kendisini bütün eşyanın hakikati kıldı. Zira Gayretullah bu durumu bu şekilde gerektirmiştir der. Rabbin yalnızca kendisine ibadet etmenize hükmetti ayetinin tefsiri şudur. Ey Muhammed! Senin Rabbin kendinden başkasına ibadet etmemeni hüküm ve takdir etmiştir. Ne ibadet, ne muhabbet, ne de övgü hiçbir şekilde başkasına ait değildir. Öyle ki puta ibadet edenin bile hakikatte ibadeti samede yani Allah'adır. Zira Sanem'in varlığı da samettendir. Şu halde varlığın Hakk'a ait olduğu bilinsin. Bu hal malumdur. Arif bu manaya vakıf olduğunda ne kendisinin sınırlı bir inancı olur ve ne de başkalarının inançlarına karşı çıkıp onların inandıkları şeyi inkar eder. Zira herkesin bir şekilde bir takım emirlere bağlı olduğu ve yine bu emirleri verenin iradesinden başka iradenin bulunmadığını bilmektedir. Ondan başka varlık yoktur. Ayrıca Arif herkesin masar olduğu isim cihetiyle inancını ve halini eda ederek onları yerli yerine koymuştur. Eğer bir zerre yerinden oynasaydı alem baştan ayağa harap olurdu. Arif'e her nereye yönelirseniz yönelin Allah'ın yüzü orada dirayetinin manası zahir olur. Yani bu ayete göre hangi tarafa dönülürse dönülsün Orada zahiren ve batinen Hakk'ın bir yüzü vardır. Gerçi bir yüz olması nedeniyle Hakk'ın o yüzüne dönebilirsin. Ancak o her an yeni bir iş ve oluştadır. Hakk'ın makamları ve mertebeleri vardır. Bu nedenle Hak her bir makamda bir çeşit ve her mertebede bir tür yüz gösterir. Her yüzde bir çeşit güzellik, her güzellikte bir aşk nevi. Her aşkta bir türlü gamze, her gamzede bir türlü şive, her şivede bir türlü girişme, her girişmede bir türlü naz, her nazda bir türlü ağız yani başlangıç gösterir. Onun için onun cemaline tutkun olan aşıklar türlü türlü hallere ve sevdalara uğrar. Bazen kaps ve celale mazhar olur, bazen zevk, şevk, safa ve cemalin bast haline mazhar olur. Hakkın cemali kâh naz, kâh niyazla vasıflanır. Çeşit çeşit işve ve nazla sürekli aşıkın nazarında cilve işve gösterir. Bununla birlikte hiçbirini tekrar etmez. O halde Arif kendisini nasıl bir inanç şekliyle ve bir halle bağlı kılsın ki? Zira sevgili her ne yüz, her ne sıfat, ne elbise ve ne işveyle kendisine arz edip tecelli ederse, Bunlara karşı gaflet etmeyip kendisini tek bir yüzüyle sınırlandırmaz. Hak her yüzden görünür. Arif bu nedenle bir yüzle kendilerini sınırlandıranları mazur görür. Çünkü Arif'in dairesi geniştir. Bilir ki sınırlanma da ilahi şenlerden bir şenin ve ilahi isimlerden bir ismin gereğidir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud lisanından, Yeryüzünde hareket eden hiçbir nesne yoktur ki Cenab-ı Hak yedi kuretiyle onun boynunu tutmuş olmasın. Allah nasıl dilerse o varlığı öyle yönetir. Gerçekten de benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. O halde herkes bir ilahi ismin masarıdır ve masarı olduğu ismin yönetimindedir. Bu isim ister cemal, ister celal, ister delalete sevk eden, ister hidayet erdiren bir isim olsun. O hareket eden şey, o ismin sırat-ı müstakimidir. İnançlar da bu şekildedir. Bir şahsın inancı, bir başka şahsın inancına göre yanlış olsa da, o şahsın zatında masar olduğu isim bakımından, inancı kendisinin sırat-ı müstakimidir. Mesela yayın doğruluğu, onun eğriliğindendir. El-Hadi ismine eğri görünse de dalalet El-Mudil ismine nispetle doğrudur. Arif bu manayı bildiği için kimsenin dinine karşı çıkmaz. Ancak burada bir soru ortaya çıkar. Bu soruya kader sırrını bilmeyen kimse cevap veremez. Ancak ehli için kolay bir sorudur. Soru bütün ibadetler ve diğer haller ilahi isimlerin gereği olduğuna göre kulun bunda seçme özgürlüğü yoktur. Bundan da herkesin kendi haline zorlandığı sonucu çıkar ki bu zorlayış zulümdür. Cevap Bu sorunun tahkiki gerçekte iki temel ilkeye bakar. Birinci ilke mahiyetler yaratılmış değildir ilkesidir. Diğeri ise ilim maluma tabidir ilkesidir. Bu iki prensip bilindiği takdirde mümkün merzebe Allah'ın yardımıyla kader sırrı bilinir. Bu iki prensip sanki kader sırrının anahtarıdır. Mahiyetler bütün varlıkların Allah'ın ilmindeki suretleridirler. Bunlar daha ilahi ilimden harici varlık alanına gelmemişlerdir. Mahiyetlerin bir diğer adı ise ayağını sabitedir. Allah'ın ilmi Zatının aynıdır. İnsanı kamilin ilmi de zatının aynıdır. Bu bakımdan ilim zatın aynasıdır. Allah'ın o mahiyetlere feyzi, inancı ve isyan, küfür, iman, taat ve bağlılık gibi diğer durumları ne olursa olsun o mahiyetlerin haddi zatında kendilerindeki istidat ve kabiliyetlerine göredir. O mahiyetler istidat ve kabiliyet lisanına göre ezellerin ezelinde Hak'tan her neyi talep ettilerse, talep ettikleri şey kendilerine feyz olunmuştur. Mesela buğday tohumunun istidadı yine buğday biriktirmektir. Arpanın istidadı arpa ve darınınki de darı bitirmektir. Geri kalanları buna kıyas et. Söz gelimi, eğer arpanın dili olsa ve ikinciye itiraz edip, ''Benin için buğday ekmedin'' dese, ikinci ona, ''Senin istidadın bu kadarcıktır.'' diye cevap verir. Arpa tohumundan da buğday ummak ahmaklıktır. Bu şekilde her bir nesnenin mahiyeti ve aynı sabitesi, ezelde Allah Teala'nın kadim ilminde ne hal ve ne özellik üzere bulunduysa ve hangi ismin mazharı olduysa, zuhura geldiğinde de o nesnelerin her birisi, Kendisinin ezeldeki sıfatıyla aşikar olur Allah'ın onun hakkındaki bilgisinin bu durumda bir etkisi yoktur Gerçekte Allah tarafından ezelde bilinen o malum ne hal üzere ise Allah'ın ilmi o bakımdan malumla ilişkilenir Bu malumlar ilahi isimlerin ve sıfatların gereğidirler İlim maluma tabidir sözüyle kastedilen mana budur Şeyler Allah'ın ilminde ne vecihle ve ne halde bulunmuşlarsa o vecihle şeyler hakkında topluca ve özel olarak bulunmasına kaza denir. Kader ise bu şeylerin daha sonra istidatları yani bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtri meyilleri hasebiyle tek tek teferruatlı bir biçimde duyu ve şehadet aleminde zuhur etmesidir. Bu şeyin zuhurunun zamanı Yine o şeyin istidadı nedeniyle gerekir. Soru: Bu şekilde herkesin iman, itikat, küfür ve şer gibi bütün hallerinin hangi zamanda zuhur edeceği o şeyin istidadına ve kabiliyetine göre, hal diliyle haktan talep etmesine göre olduğu anlaşıldı. Bütün bu durumlar o şeylerin zati istidat ve kabiliyetine göredir dediğimizde bile bu zati istidat ve kabiliyet Allah tarafından yaratılır. Yani istidadı da veren Allah'tır. Bu durum yine zorlama olmaz mı? Cevap Muhakkiklerin tamamına göre istidatlar yaratılmamıştır. Zira mahiyetler yaratılmamış oldukları için o mahiyetlerin istidat, kabiliyet ve diğer bütün hallerinin de yaratılmamış olması gerekir. İlmi suretlere mahiyet denir ki henüz kendisinde yaratma durumu yoktur. Herhangi bir kimsenin aynı sabitesi neyi gerektiriyorsa o kişi kendi aynı sabitesinin mecburudur. Onun kadar sırrı bu şekilde olmasını zorunlu kılmıştır. O halde kişi herkesin kendi istidadına bağlı olduğunu, kendi mahiyeti, aynı sabitesi ve istidadı ne şekildeyse onun aksi olmadığını ve bunların kaybolmadığını bilakis kendisine teker teker zamanı gelince zuhur edeceğini bilirse huzurlu olur. Belki sadece kendi istidadının eksik olmasını üzülür. Yine işin aslında zorlama yoktur. İlahi zorlamada iki türlüdür. Bunlardan biri makbuldür, diğeri ise reddedilmiştir. Makbul olan zorlama şudur. Kişi bütün ilahi emirleri tutup yasaklardan sakındıktan sonra kendisi için bir fiil ve kudret ortaya koymayarak bütün bunların haktan olduğunu bilmesi. Cebir bu şekilde olursa makbuldür. Bir diğer cebir ise şudur. Kul Allah'a isyan olan bütün fiilleri irtikap eder. Ne emirleri tutar ne de yasaklardan sakınır. Kendisinin irtikap ettiği fesat ve şer işleri Allah'a isnat etmekten de utanmaz. Bu cebir türü oldukça yerilmiş bir cebirdir. Bu hususta sorular ve cevapların çok olduğu ehli tarafından bilinen bir durumdur. Bir sufiye hakkı kendisine zulüm isnat olunmaktan nasıl kurtardın diye sorulduğunda ben onun mülkünde kendisinden başka mevcut bırakmadığım halde nasıl zulüm olsun ve kime zulmü dilsin cevabını vermiştir. Bu kadar söz yeterlidir. Enes bin Malik Resulullah hazretlerinin kapısında hizmetçiydi. Kendisinin şöyle dediği rivayet olunur. On sene gece ve gündüz Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayıp hizmet ettim. Bir kere de işlediğim iş için niçin böyle işledin demedi. İşte bu durum Hazreti Peygamber'in kader sırrını çok iyi bilmesinden dolayıdır. Hazreti şeyh Kebir Sadretin Konevi Nefat isimli eserinde der ki Hak Teala dini tebliğ ettikleri ve insanları Allah'a çağırdıkları sırada Peygamberlerinden kader sırrı gibi bazı sırları gizlemiştir. Zira istidadı, kafirlik ve fasıklık olan kimseye davet fayda vermez. Peygamber bu durumu bildiği takdirde davet ve tebliğ görevini yapma konusunda acze ve şaşkınlığa düşer. Bu nedenle davet işi tamam olup kafir, münafık, mümin ve salih kullar birbirlerinden ayrıştıktan sonra kader sırrı kendilerine bildirilmiştir. Bundan sonra Arif eğer yine bütün inançları cem eden hakikat ile beraber bu mertebede kalır ve ilerlemezse bu durumda o Arif'in inancını bu mertebeye kadar çıkarmışken burada kalıp sınırlı bir inanca düşürmesinden korkulur. Bu kişi mutlak Rab ile beraber olduğunu hayal eder ama kendi zannı ile birliktedir. Yani kendi tasavvur ettiği Tanrı ile birliktedir. Rablerin Rabbi olan Rab ile birlikte değildir. O Arif açık seçiklik, mutlaklık ve kayıtsızlık konusunda bu dereceye ermiş olmasına rağmen yine de kendisinin mukayyet Tanrı'ya ibadet etmesi korkusu vardır. Çünkü Arif mutlaklıkla mukayyet olsa bile yakın gelinceye yani hak zahir oluncaya dek korkudan kurtulmaz. Yakın ise Allah'tır. Malum olsun ki yakîn ehli olan kimseler yakini üç veç ile taksim etmişlerdir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İlmel yakin bilmek, aynel yakin görmek, hakkal yakin ise olmaktır. Mesela kişinin cesaret ve kahramanlığın var olduğunu bilmesi ilmel yakin. Başka birinin cesaret ve kahramanlığını görmesi aynel yakin. Cesaret ve kahramanlığın kişinin kendisinden sadır olması ise hakkal yakindir. Marifetullah da bu tarz üzerinedir. Anlayan anlar. Lakin o cemedici hakikatin mutlaklığı ve kayıtlı olması ve o hakikati olan inanç ne şekildedir? Bu konuda bir giriş açıklaması yapmak lazımdır ki korkudan kurtulup yakın elde edilsin. 4. Bölüm Hakkın Varlığı Fahrettin Irak'i ve ona tabi olanlar bu cemedici hakikati pek çok isimle isimlendirilmiştir. Bazı arifler bu hakikati aşk diye tanımlamışlardır. Bazı arifler de onu ezeli kuvvet ve nutk diye tanımlamışlardır. Hepsinin kastettiği tek bir zat ve bir hakikattir. İfadelerimiz farklı farklı, cemalin ise tektir ve her şey bu cemale işaret eder. Arapçada vücut denen bu hakikate, Türkçe'de varlık ve Farsça'da hesti denir. Hakikat de her şeyden münezzehtir. Ancak muhakkikler anlaşılması için buna vücut, aşk, nur ve nefesi i rahman derler. Kastettikleri ise tek bir zatın ismidir ki o zat da haktır. Mutlaklıkla kastedilen mana sınırlanmamak, bir şeyle bağlı olmamaktır. Hakkın mutlak varlığını tanımlayanlar, mutlaklık ve mutlaklıkla kayıtlanmanın cem olmasından ve tenzihten dolayı ona mutlak demişlerdir. Hatta onlar hakkı tenzihten bile tenzih etmişlerdir. Kaydında dahi tenzih gerektir demişlerdir. Ancak bu zevki bilgiye bağlı bir durumdur. Buna göre en kuşatıcı ve kapsayıcı olan bir zat düşünülür. Bu zat, bahsi geçen bütün varlık mertebelerinin hem aynısıdır hem de onlardan münezzehtir. Bu zat mutlak olması bakımından sahip olduğu en mükemmel izzet ve müstanilik vasfı nedeniyle üstünlük ve başkasına muhtaç olmama vasfı üzeredir. Bundan dolayı bu zata ne naz ne de niyaz erişir. Şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç olmaktan uzaktır. Allah vardı ve Onunla birlikte başka bir şey yoktu. Bu makamda hak, bütün isim, resim, nat ve sıfat gibi durumların hepsinden münezzeh, müberra ve âri olarak tabir edilir. Bununla beraber bütün varlık mertebelerinde seyir ve tecelli eden de yine hakkın kendisidir. Bu bakımdan hak her varlık mertebesinin aynıdır. Her şeyi cem etmiş olması bakımından da her bir isimle müsemma, yani isimlenen, her resimle resmedilen ve her sıfat ve nitelikle vasıflanan ve nitelenen olur. Hak bütün varlık mertebelerine tenezzül eder. Hak için bu tenezzül yani düşüş dahi mükemmelliğin ta kendisidir. Nitekim bir kutsi hadiste Allah, Hasta oldum, benim hastalığımı sora gelmedin, acıktım beni yedirmedin buyurur. Hatta Hakk'ın zatı, sıfat, tenezzüller ve mertebelerin birbirine zıt olanlarını da kabul eder. Bu durumlar onun için zıtlık değildir. Hiçbir sıfat yoktur ki hak o sıfatın zıttıyla da vasıflanmış olmasın. Bu manayı Ariflerin en seçkili olanları bilir. Bu konuya bu kadar dikkat çekmek yeterlidir. Şimdi mutlaklık ve mukayyetliğin ne şekilde olduğu mümkün mertebe açıklığa kavuştuysa, şu da bilinmelidir ki hak eğer mutlaklıkla mukayyet olunursa bu durumda bir tür kayıtlanma olur. Hak bütün varlık mertebelerini kuşattığı her mertebede hakkın bir yüzü var olduğu halde bir kimse tek bir yüze iman eder ve diğer yüzü inkar ederse böyle yapmakla hakkı örtmüş ve kendisini küfre nispet etmiş olur. Mesela puta ibadet eden kimse hakkı tahsis ve taklit edip diğer tecilleri inkar ettiği için küfre nispet olunur. Eğer bir Müslüman da kainattaki mazharlardan herhangi bir masarda hakkın varlığını inkar ederse, şer ona Müslüman demez. Küfrü batıl hakkı mutlakı kendisiyle örter. Küfrü hak ise kendisini hak ile örter. Ey sahibi hüner! Ey oğul bu mana Rabbin yalnızca kendisine ibadet etmenize hükmetti ayetinin işaret ettiği mefhuma vakıf olan kimsenin malumudur Cihanın yükselişi ve alçalışı da sensin Biliyorum ki her ne var ise sensin Şimdi mutlak hakikate vakıf olana arifi billah veliyullah ve ehlullah denir Nitekim onlar korku ve tehlikeden kurtulurlar Rablerin Rabbini tanıyanların sülüklerinin son noktası budur. Onlar mutlak olan hakkı ibadet ederler der. Mukayyet olan Rablere ibadet edenler kendi tasavvurlarında peyda ettikleri Tanrı'ya inanır ve ibadet ederler. Bu Rabler erbab-ı müteferrikundur. Gerçekten bu durumda imana işaret vardır. Nitekim o vahit ve kahhar olan Allah bir kuluna kahır sıfatı ile tecelli etse, tecelli ettiği kulun nazarında bütün varlıklar yok olur. Onun yüzü hariç her şey helaktedir. Ve yeryüzündeki herkes fanidir. Senin celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalır ilkesi gereği, o kul bugün bu dünyada peşinen ve iradi ölümle ölür. Hakkın dışındaki bütün varlıkların yok oluşunu görür, kendisi de yok olur. Fenaye küllü ile fena fillaha elde eder. Hak'tan gayrı hiçbir şey kalmaz ve kul nice zaman bu şekilde fani olarak kalır. Bu en yüce cezbe halinde ne zaman ne de mekan kalır, ne felek ne de melek olur. Vahid ve kahhar Allah kendisine bugün mülk kimindir diye hitap eder. Kendisinden başka cevap verecek kimse olmadığından yine kendi azametiyle ''Vahid ve kahhar olan Allah'ın'' diye cevap verir. Arif tamamen mahvermiş ve yok olup gitmişken Cenab-ı Hak ona kendi varlığında yeni varlık ve hayat verir. Arif Allah'ın boyasıyla boyanır. Ona hakkani göz, kulak ve lisan verilir. Daha sonra varlığın silinmesi halinden Kendiliksiz bir biçimde ayılma haline geldiğinde bugün mülk kimindir sorusunu ve cevabını bilir, anlar ve işitir. Ancak o tecelli halinde Arif ne ilim, ne marifet ve ne de şuurla vasıflanır. Bu hal mutlak mah halidir. Arif ancak sav haline geldiğinde anlar ve bilir ve yukarıda zikredilen ayeti kerime nakl olunur. Ancak bunu lisana getirmeye izin yoktur. Arifler bunu dilsiz ve gönülsüz okurlar ve kulaksız işitirler. Bu durum ilmel yakin değildir. Aynel yakin ve hakkal yakındır. Salik bu daireye erdiğinde korku ve ümit hallerinden kurtarılır. Mürşit ve hidayete erdirici olan Allah'tır. Keşif ehli bütün mezhepler, mülk ve makamlar hakkında bilgi sahibidir. Bu makamlar ister ilahi olsunlar, isterse aleme ait olsunlar. Onların bu makamlar hakkında derin bilgileri vardır. Onlar hiçbir şey hakkında bilgisiz değillerdir. Bilgileri her şeyi kuşatır. Kamil bir keşif sahibi olan kimse, Allah veya alem hakkında söylenen bütün sözleri, bu sözleri söyleyen kimselerin bu sözleri hangi makam ve mertebeden söylediklerini ve aldıklarını bilir. Bu sözü söyleyen kimseyi de mazur görür. Sözü abes olarak da kabul etmez. Zira Arif Allah Teala'nın abes bir şey yaratmadığını bilir. Arif'in böyle olmasının nedeni Allah'ın bütün isimleri hakkında bilgisi olmasından dolayıdır. Bu yüzden bütün makamlar ve mertebelerin ilahi isimlerin gereği olduğunu bilir. Bütün mevcudat ilahi isimlerin masarlarıdırlar. İlahi isimlerin o masarların yüzünde zuhur etmeleri o masarların istidat ve kabiliyetlerine göredir. Hak o arife cevamiye esma vermiştir. Bu nedenle her şeyi cem eder. Dairesi geniş ve kuşatıcıdır. Kemal sahibi olan kimse hu lafsını söylediğinde kendisi hu olur ve de hu dediği zamanda kendi bulunmaz. Bunu bil ki bu marifetullah sırlarındandır ve herkes bunu bilmez. Ya gayretlerinden veya korkularından dolayı Allah herlerinden hiç kimse bu sırra dikkat çekmemiş ve işaret dahi etmemiştir. Korkularından dolayı buna dikkat çekmemişlerse bu durumun tehlikeli olmasından korktukları içindir. Çünkü bu durumda Hu dediğinde kuldan Allah'ın yaratması zuhur eder. Zira o vakitte onu kulun lisanından söyleyen Allah Teala'dır. Lakin bu makamdaki sözün tahkiki ve maksadın açıklaması şudur. Kemal sahibi ne zaman hu dese hu dediği zaman da kendi varlığını tamamen ifna eder. Ölmeden evvel ölünüz hadisi gereği iradi ölümlü ölür. Zahiren ve batinen varlığında eser bırakmaz. Başsız ve ayaksız kendisini Hu denizine salar, boğulur, silinir, nam ve nişanı kalmaz. Kendi Hu olur, çünkü damla denize düştüğünde aynen deniz olur. Hu deniziyle kastedilen vahdet denizidir, aşktır, mutlak varlıktır, nur denizidir. Hz. Peygamber bizleri irşat etmek için her zaman duasında Allah'ım beni nur kıl buyururlardı. Kendisi zaten nurdur, lakin öğretmek maksatlı böyle söylemiştir. Çünkü kendisini huya veren aynen nur olur. Varlığını huya veren kimsenin aynen hu olması tuhaf mıdır? Nitekim bir kimsenin ölüsü tuzlaya düşse aynen tuz olur ve temizdir. O halde iradi ölümle ölüp hu tuzlasına kendisini bırakanlar hu olurlar. Bu kimseler nur olsalar ve temiz, temizleyici olsalar bu durum akla uzak bir durum değildir. Arapça hu demek, Türkçe o kimse demektir. Ancak burada kastedilen hakkın zatıdır. Yani kişinin bütün varlık hakkın ve bende olan varlık da hakkındır diye mülahaza etmesi, bütün varlığı ve kendisini zat denizine bırakması. Zatın dışında Hiçbir şeyin kalmaması gerekir. Şimdi Hu ismini sürmeye devam eden kimsenin Hu ile kastedilenin müsemma olduğunu bilmesi gerekir. Kul Hu dediği zamanda ne isim ne resim ne zaman ne mekan ne de nişan bırakmayıp zatı Hu'da yani müsemmada bütün varlığı ve kendisini ifna etmeli ve kulun lisanında Hu diyen yine Hu'nun kendisi olmalıdır. Bu mana elde edildikten sonra kul ister Hu desin, ister ben, ister biz, ister onlar ve isterse siz desin. Kastedilen zatı Hu olur. Ariflerin bu manaya işaret etmelerinin nedeni bunun tehlikeye gerektirmesindendir. Bu konudaki tehlike kulun kendi zannının hükmünce hakkı yaratması, yani hakkı kendi zannına göre tasavvur etmesidir. Kul Hu o dediğinde hakkın yaratması sözün varoluşuna uygun düşer. Bu işin aslı şöyledir. Hu diyen kimse eğer mürşidi kamile erişip kamil olmuş değil ise yani aşk kadehini hakikatin sakisi olan mürşid elinden içmemişse ve fena filah durumunu elde etmiş değilse bu kişi hu dediği zaman kendi zanlı ve tasavvuru üzere inanç ve mukayyet kılışına göre Hakkı tahayyül ve tasavvur eder. Çünkü mutlaklık mertebesine ulaşamamıştır. Kendi tasavvuruna göre sınırlı ve kayıtlı bir hak peyda eder. Kendisi bu sınırlı hakkı yaratmış ve ortaya çıkarmış olur. Yine kendi peyda ettiği yaratıcıya tapar. Gerçi ben, kulumun, benim hakkımdaki zannının katındayım kutsi hadisi gereği Allah'ın bu yaratılmış yaratıcıda da bir yüzü vardır.'' Mutlağın kendisinde bir yüzünün bulunmadığı hiçbir mukayyet yoktur. Ve kayıtlı ve sınırlı olanda bir yüzü bulunmayan hiçbir mutlak da yoktur. O halde konuda kendi kendisini yaratan yine hakkın kendisidir. Lakin bu yaratma kulun inancına göredir. O halde bu ilah mukayyettir. Mutlak ilah değildir. Bu durumda mükemmellik şudur. O kul... Hu dediği zaman tamamen varlığını siler, ondan sıyrılır ve fani olur. Özel bir inanç biçimi, özel bir zan ve kat ile kendisine bağlamaz. Ayrıca kulun hiçbir şekilde hakkı tahsis ve takkit etmemesi gerekir ki, mutlaka ilaha ve Rablerin Rabbine ibadet etmiş olsun. Aksi takdirde kendisinin yarattığı Tanrı'ya ibadet etmiş olur. Hevasını Tanrı edinen kimseyi görmedin mi ayetinin işaret buyurduğu manaya uygun bir duruma düşmüş olur ki bu durum tehlikelidir. 5. Bölüm Kulun Allah Tasavvuru Bilinsin ki Kamil nefeslerini gözeten, gönül hazinesinin kapısında durup bekçilik eden ve haktan başka düşüncelerin hakkın kütüphanesine girmesine izin vermeyen kimsedir. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir ilkesi gereği her nefeste hakka yol vardır. İnsan aldığı her nefesi bizzat haktan alır ve yine hakka verir. Bilinsin ki nefes insandan çıktığında haddi zatında heyülani ve renksiz olarak çıkar. Bununla birlikte kulun inancı, ameli ve fikrine ise nefes o renge boyanır, ve o elbiseyi giyerek çıkar. O halde gönül evini hakkın rızasına muhalif olan düşüncelerden korumak gerekir. Zira kulun kalbi hakkın hazinesi ve kütüphanesidir. İnsan da bu hazinenin koruyucusudur. Bayağı düşünceler yani hakkı tefekkür etmenin dışındaki fikirler yan kesici ve haramidir. Bunların gönle girmesine yol vermemek gerekir. Nitekim hadisi şerifte Mümin kalbi Allah'ın evidir, müminin kalbi Allah'ın arşıdır, müminin kalbi Allah'ın hazinesidir, müminin kalbi Allah'ın aynasıdır buyurmuştur. Kul bu hazineyi ihmal eder ve yağma edilmesine göz yumarsa hali müşkül olur. Murakabe ehline göre zahir ehlinin havatırı yani kalbe gelen düşünceleri de tıpkı zahiren cereyan eden fiilleri ve sözleri gibidir. Bu yüzden murakaba ehli olan kimseler, hakkın rızasının karşıtı olan havatırdan da sorumlu tutulurlar. Nitekim kim birinin kapısını tıklatırsa, kendisinin de kapısı tıklatılır. Ve Ebrar'ın güzel amelleri, mukarreplerin günahlarıdır buyurulmuştur. Gerçekte Allah'ın kendisinin tefekkür edilmesi dışında fikirlerin kulunun gönlüne girmesinden razı olmaz. Çünkü kulun gönlü onun evidir. Nitekim bir hadisi şerifte hakkın tefekküründen başka mahsivanın da gönle girmesine izin verirse Kabe'yi putla doldurmuş ve puthaneye çevirmiş gibi olacağı rivayet edilmiştir. Gerçi gönülde o düşünceyi yaratan da Allah'tır. Ancak gaflet edildiği için bu durumdan dolayı hesaba çeker. Kul kalbine gelen düşünceyi defetmez. Onda ısrarcı olur ve onu Hakkı düşünmeye çevirmezse bu durumda kendisi hesaba çekilir. Bu hususun tafsilatı şöyledir. Hak Teala o her an yeni bir iş ve oluştadır ilkesi gereği daima ve ebediyen tecelli üzeredir. Bu tecelliden emri hak zuhur eder. Bu zuhur eden emir kulların üzerine nazil olmak ve kulların gönüllerini ziyaret etmek üzeredir. Bu emir gaybi bir misafirdir. Hakkın katından sefer ederek renksiz bir şekilde mümin kulun kalbine indiğinde kul eğer gafil bir kul değil de hakla beraber ise o gaybi misafir olan emri hak gönülde olan hakla görüşür ve ona kavuşur. Nitekim bir kutsi hadiste yerim ve göğüm beni kuşatamadı ama mümin kulumun kalbi beni kuşattı buyrulur. Bu kutsi hadisin manasını açıklamak için bir aşık şöyle buyurmuştur. Gönül Hakk'ın parlak incisidir. Gönül ismin ve müsemmanın masarıdır. Gönül meşhur zümrü düğanka kuşudur. Gönül Hak Teala'nın servetidir. Bu ikisinin birleşmesinden güzel bir kutsi suret ortaya çıkar. Ve kemiyet ve keyfiyetsiz bir şekilde Hakk'a döner ve ona vasıl olur. Ondan başlamıştır ve yine ona dönecektir. Ancak bu emrinin işi ruhların yolundan değildir. Aksine onun inişi münezzeh bir iniştir. Yükselişi de aynı şekilde münezzeh bir yükseliş olur. Bundan dolayı o emri ne melek ne de felek bilir. Onlar sadece münezzeh bir nur görürler. Gerisini bilemezler. Eğer gönül Hakk'ı zikir ve onu tefekkür etmekle meşgul ise, o kul bu gaybi misafiri gözetmiş ve hakkını eda etmiş olur. Eğer emri Hak kulun kalbine nazil olduğunda hakla buluşamazsa ve bilakis bir melekle karşılaşırsa, bu ikisinin birleşmesinden bir meleki suret ortaya çıkar ve ruhların yükseldikleri yoldan yükselerek sidreye kadar uçar ve orada durur. Eğer o emri hak nazil olduğunda insanın göğsünde şeytanla karşılaşırsa, yine bu karşılaşmadan bir ateş unsuruna ait ruhani bir suret zuhur eder. Siyah bir kuş şeklinde şeytanların yükseliş merdivenlerinden, ay feleğinin altına kadar yükselir. Bu suret için, Ay feleğinin altındaki yerden öteye yol yoktur. Bu suret kıyamete dek orada kalır. Eğer emri hak kulun kalbinde nefsle karşılaşırsa, bu karşılaşmadan güzel bir suret ortaya çıkar. Bu suret güzel bir kuş şeklinde yükselir ve cennette karar kılar. Sahibi gelene deyin bu suretin mizacına göre uygun nimetlerle nasiplenir. Bunların katılımından çeşitli suretler ortaya çıkar ki, tafsilatına gerek yoktur. Ancak insan haddi zatında ilahi bir iş yeridir. Bu iş yerine daima o zat tecelli eder ve emri hak nazil olur. Bu emri hak renksiz ve keyfiyetsiz bir biçimdeyken, insan onu kendi rengine boyar. Kendi inancına, ameline ve zannına göre türlü türlü, ve rengarenk suretler yaratır. Bizim amacımız bu yaratmayı açıklamaktır. İnsanı kamil bu durumdan hiçbir şekilde gafil olmaz. Onun işi emri hak nasıl kemiyet ve keyfiyetsiz nazil olduysa yine kemiyetsiz ve keyfiyetsiz renksiz kendisiyle görüşüp hakkına riayet edip renksiz göndermektir. İnsanın dışındaki ve içindeki fiilleri, düşünceleri, inançları, hareketleri, tasavvurları ve nefislerinden bir zerre bile yok olmaz. İyi ve kötü kabiliyet ve istidada göre türlü türlü elbiselerle ve suretlerle zuhur eder. Bu suretler bu dünyada hal şeklinde, ahirette ise aşikar bir biçimde görünecektir. Nitekim Allah Kur'an'da, kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onu görür buyurmaktadır. Hadisi şerifte Hak kendisini yarattı şeklinde bir söz rivayet edilir. Bunu akılların reddetmesinin nedeni aklın bu sözü idrak etmekteki yetersizliğindendir. Yani bu cüzi akıl olan aklı maaş idrak edemez. Bunu anlamak için aklı mağd gerekir. Ayrıca Hak kendisini yaratır sözü zahiren çirkin görünür. Bununla birlikte hakikatteki mana bakımından gayet güzeldir. Başka bir yöne dikkat çeken bir manadır. Akıl anlayamadığından inkar eder. Hak hakkında konuşan kimse kendi nefsinde hakkı bir suret üzere tasavvur eder. İbadet eden kimsenin de ibadet ettiği başkası değil ancak Allah Teala'nın kendisidir. Allah kulun tasavvur, inanç ve zannına göre kalp aynasında yüzünü gösterir. O halde kulun tasavvuruna göre zuhur eden hakkı ancak mutlak olan hak yaratmıştır. Yani hak kendi kendisine yaratmış olur. Zira her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Kulun inancına göre zuhur eden varlık da eşya cümlesindendir. O şeyi de hak yaratmıştır. Bilinsin ki halk, cağal, icat, sun ve tekvin kelimelerinin buradaki anlamı aynıdır. Bu kelimelerle anlatılmak istenen hakkın zuhuru ve isharıdır. Şu durumda hak kendisini yaratır sözüyle kastedilen mana, hak kendisini kulun tasavvur ve zannına göre israr eder demektir. Bilinsin ki bir kimsenin kendi kendini ayna kullanmaksızın görmesi ve bilmesi mümkün iken, kendisini bir aynada görmesinde başka bir zevk vardır. Bundan dolayı Hak bu alemi ve Adem'i yaratıp kendisini ayna kıldı. Ancak Hak alem aynasında kendisinin aksini, Adem aynasında ise kendisinin aynanı görür. Adem ile kastedilen insandır. Allah alemi ve Adem'i yaratıp kendisine ayna kıldı sözüyle kastedilen mana ise hak kendisini ayna şeklinde ihsar etti. Kendi cemalini o aynada yine kendine arz etti. Bir yüzden bakarak kendi güzelliğini görüp aşık ve hayran oldu ve niyaz etti. Diğer yüzden marşuk olup naz ve cilve yaptı. Kendi güzelliğini kendine arz etti. Burada gören, görülen, görme ve ayna birdir. İnsanı kamil parlak ve cilalı mutlak bir aynadır ki her şey kendini bu aynada kayıtsız bir biçimde görür. İnsanı kamilin aynası hakkın tecellisine göredir. İnsanı kamilin dışındakilerde ise tecelli kulun zannına, kabulüne ve itikadına göredir. Sonuç Kulun kendi zannındaki tanrı tasavvuru kendisine bakıp inanan kulun kendisinin ürettiği bir şeydir. Kulun bu tanrıya olan övgüsü aslında kendisine yaptığı övgüdür. Bu nedenle başkalarının inancını kötüler. Eğer insaflı olsaydı böyle yapmazdı. Ancak bu özel tanrının sahibi olan kişi cahildir. Kesinlikle bu cehaletinden dolayı başkasının inancını kötüleyip karşı çıkar. Kendi inancının tersi göründüğü sürece başkalarının Tanrı hakkındaki inançlarına karşı çıkar ve inkar eder. Eğer Cüneydi Bağdadi'nin suyun rengi kabına göre olur sözünü anlasaydı hiç itiraz etmez ve her inanış sahibinin inandığı şeyi yine sahibine teslim eder ve arif olur. Hakkı her surette görür ve bu şekilde davranırdı. Ne var ki bu özel tanrı sahibi, zan sahibidir. Alim ve arif değildir. Bu nedenle Allah Teala, ben ister mutlak kılsın, isterse kayıtlı kılsın, kuluma ancak inandığı surette zuhur ederim buyurmuştur. İlahi mütekatlar mukayyet ve sınırlıdır. Bundan dolayı tanıma ve sınırlandırmaya gelirler. Kulun kalbine sığan budur. Bu hakkın bir yüzüdür. Başka bir tanrı demek değildir. Bununla birlikte ilahı mutlak hiçbir şeye sığmaz, gönle de sığmaz. Hem nasıl sığsın ki o her şeyin aynıdır ve kendinden başka bir şey yoktur. Bu anlamda gönlün de aynıdır. Bundan dolayı bir şey için kendi varlığına sığdı veya sığmadı demek doğru olmaz. Bunu iyi anla. Bahsi geçen şeylerin anlaşılması kolay olsun diye bu konuda bir örnek verilebilir. Bilinsin ki bir güzel sevgilinin güzelliğine bakılsa ve onun etrafına yüz binlerce ayna koyulsa, o sevgili yüz binlerce görünür. Halbuki o bir sevgili ve bir tek yüzdür. Buna rağmen o aynaların kabiliyet ve istidatlarına göre kimi parlak, kimi bulanık, kimi düzgün, kimi eğri büğrü gösterirler. O halde bir kimse sevgilinin bir aynada görünen yüzünü görüp diğer yüzleri inkar etse Arif değildir. Arif olan hepsini kabul eder. Arif sevgiliyi ayna ile de görür, ayna olmadan da görür. Bu konuda bir örnek daha verelim. Bir kimse güneşin ışığını hiç görmemiş olsa ve karanlık bir yerde bulunsa, aniden o evin içine Rengarenk camları olan bir pencere açsalar ve sabah olup güneş doğduğunda ışığı cama vurunca çeşitli renkler görünse. Adam o renkleri güneş ışığının sanıp güneşin ışığı yeşildir veya kızıldır şeklinde inanır. Ancak Arif işin iç yüzünü bilir ki suyun rengi kabının rengidir. Bütün eşyaya ışık veren hakkın nurudur. Arif'e göre iki cihan aynasından görünen bir yüzdür. Ancak bir Arif, Hiçbir şey görmedim ki, Kendisinden sonra Allah'ı görmeyeyim der. Bir diğer Arif, Hiçbir şey görmedim ki, Allah'ı kendisinde görmeyeyim der. Diğer bir Arif, Hiçbir şey görmedim ki, Kendisinden önce Allah'ı görmeyeyim der. Bir Arif, Yalnızca Allah derken, bir başkası Allah'ı ancak Allah görür der. Bu beş tavır dış alemde olandır. Kemal sahibi olan Arif bu beş tavrın hepsini görüp cem ettikten sonra beş tavrı da nefsinde görür. Arif'in nefsinde gördüğü beş tavrın açıklamasının yeri burası değildir. Hatta bu tavırları açıklamak yasaktır. Bu tavırlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kimse bir insanı Kamil'in etiğine yapışıp Ondan istesin. Zira bu hususu tatmayan bilmez. Bu husus yazılamaz. Vesselam.